İtibar, içibar, itibar haber. Almin al şeytanı Rjim. Bismillah, Ve salat ve Ya Allah, ya Mu'in, ya hennane, ya Manna, ya Kerim, ya gaffar, ya Rahim, ya Rahman. <Sessizlik> <Sessizlik> <Sessizlik> Mevlana İmam Rabbani Kattesallahu Sirrahus Samadani <Sessizlik> <Sessizlik> <Sessizlik> <Sessizlik> Namazın esasını namazın bel kemiğini oluşturan temel mesele tadil erkanı konu yapmıştı ve en son Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den bir silip rivayet etti Ebu Uğur'a radiyallahu anh ile gelen bir asilif <Sessizlik> Ebu Uğur'a -e radiyallahu anh buyurdu ki Kale Ebu Uğur'a -e radiyallahu anhum Yekunu şahsın yusalli Sittine sene Bir insan altmış sene namaz kılar Vela tükbelü vahiyyatun min salavatiha Altmış yıl namaz kılar e Peki bu insanın tek bir namazı dahi kabul edilmez Kale Ebu radiyallahu anh Yekunu şahsın yusalli sittine sene Vela tükbelü vahiyyatun min salavatiha 60 sene namaz kılar ve 60 senelik namaz içerisinde tek bir namazı dahi kabul edilmemiştir. Ve ve şahsun lakin bu adam. Ve şahsun la yutimmü rükûhahu ve la sucûdehu. Bu adam namazın rükularını tam yapmıyor. Rüküye tam eğilmiyor. Yani beliyle ayaklar arasında 90 derecelik bir açının olması lazım gelirken beli yukarıda kalıyor diyelim. Rüküler tam değil, secdeler tam değil, hepsi yarım yarım böyle kıymık kıymık yok. Bu Ebu Allah'ın sözü bu. Böyle bir tehdit varit, Allah böyle bir tehdide maruz kalmaktan bizleri muhafaza eylesin. İnsan bir şey yaptığını zannediyor ama sonunda sıfıra eşitlendiğini görüyor. Bu bir iflastır, tam bir iflastır bu her zaman denildiği gibi Bektaş'in abdetsiz namaz kılması ve sonunda ben kıldım da oldum demesi gibi ama Cenab-ı Hak Celle huzurunda kılınan peki Mevla'ya peki takdim olunan altmış yıllık ibadette bir tane peki kabul edilen namaz yok. Onun için yani namazın hakkı verilmesi için yorgunluksa diyelim bize göre yorgunluk. Aşağı göre yorgunluk yoktur. Mevlana buyurur ki, işte günde beş vakit namaz diyor. İnsana doğru yolu gösteren en kuvvetli yol namazdır diyor. Fakat... Aşıklar ise sürekli namazdadır diyor Mevlana. Yani hiçbir hali yok ki hiçbir hali yok ki namazdaki Mevla ile beraberlik hali olmasın. Değil sadece namaz. Namazın dışında dahi Cenab-ı Celle Celaluhu'ya saygısızlık ve hürmetsizlik ifade edebilecek bir hareketi aşıkta göremezsiniz diyor Mevlana Kudiz'e serulu. gibi Muhterem kardeşlerim ya aşkın yaptığını, aşkın yaptığını hiçbir şey yapmıyor. Namazda eğer aşk varsa namaz namazdır. Oruçta eğer aşk varsa oruç oruçtur. Hacda zekatta peki Kur'an'da zikirde cihatta fikirde tefekkür murakabe'de Aşk varsa her şey tamamdır. Aşk yok hiçbir şey yok. gele bir rivayet var Ra Zeyd bin Wahb'in meğerin dostlarından Zeyd Wahb diye bir zat var. Bu adam şahsen racülen bir adam gördü Yusrî namaz kılıyor ve la yutimur ve Fakat rükûları tam yapmıyor. Secdeleri tam yapmıyor. Rukiye eğildi, eğilecek, demin denildiği gibi 90 derecelik bir açı olacak, 90 değil yukarıda kaldı veya eğildi, secdeye gitmek için tekrar kıyama dönmesi gerekiyor, tam birini peki doğrultmadan yarı yoldan doğru secdeye gidiyor. Veya secdeyken diyelim secde aralarında e, mafsalların yerli yerine gelmesi gerekirken bunu da tam yapmıyor. Yarım yarım secdeden çalıyor, diyelim rüküden çalıyor, namaz hırsızlığı yapıyor bu adam. قِيلَ رَعَزِي دُنْوَهْا رَجُلَنْ يُسَلِّي وَلَا يُتِمِ الرُّكُعَ وَالسُّجُودَ Rükülleri ve secdelerini yapmayan, yerli yerine getirmeyen bir adam gördü. Dedi o. Bu adamı dedi ki, gel buraya. Wakalı dedi ki muntz kimsene tosallayin. Daha keder. Kaç sene beri böyle namaz kılıyorsun sen? Kal dedi ki muntzar 40 sene, 40 yıldan beri böyle namaz kılarım dedi. Kal ma sallayte, ma sallayte fiyazı 40 sene. Ten. 40 yıl içerisinde bir yıl dahi namaz kılmadın sen. Leumitte demitte ala gayri sünneti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Eğer sen bu tarzla ölecek olsan Muhammed Mustafa'nın sünneti Muhammed Mustafa'nın hayat tarzı üzere ölmemiş olacaksın. Daha önce biraz aziz geçmişti. Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem de rüküsünü ve secdesini tam yapmayan bir insana aynı bu istikamette bir söz söylemişti sen eğer kılmış oldun bu namazla bu namazla ölecek olsan Muhammed Mustafa'nın getirmiş olduğu din üzere namaz kılmadın. Diye Rasulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin tehdit hamiz bir hadis-i şerifi geçmişti. Ama bizim çok işlerimiz var. Bizim çok telaşlarımız var. Onun için bazen zamandan iktisat Düşüncesiyle namazı dayı peki kuşat çevirdiğimiz oluyor. Allah'cın Mansur Kuddece Sirr'u her gün kendisine 400 rekat namaz kılmayı mecbur etmişti. Kendi kendine her gün 400 rekat namaz kılacaksın demişti. Dederken ya senin makamın yüksek buralara geldin işte şöylesin böylesin vesaire falan yani biraz da kendine acı kendine merhamet et. Bu, bu, bu meşakkat, bu çile niye? deyince Allah'a Mansur Kuddî'e buyurdu ki o sizin bahsettiğiniz o meşakkatler, o rahatlıklar vesaire var ya bunlar sizin halinizin işareti bunlar dedi. Mesele size böyle geliyor. Siz hadiseyi böyle tanıyorsunuz diyor. Ama Mevla'nın dostu olan Allah fani olan aşıkların ise hani velilerin mevle dost olanların ise sıfatları fani olduğundan yani meşakkatik hissedecek mesela özellikleri kalmadı artık veya orta rahatlığı hissedecek özellikleri kalmadığından dolayı aşık da meşakkat ne arar diyor. Aşık çile ne arar diyor. mevlada fani olan insan da rahat et, ne arar diyor. Bize bir takım şeyler peki böyle bir meşakkat gibi zahmet gibi gelir ama gelir ama gelir ama belli bir seviyeden sonra belli bir seviyeden sonra Mevla'nın dostluğundan meşakkatin de peki eseri kalkıyor, rahatlığın da eseri kalkıyor. Abdülhayyidek nevi? rahmetullahi aleyhi, ikametul hujj ala ennel iktar fil ibadel neyse bir bid'a diye vardır. O da diyor ki, yani sahabe-i kiram radıyallahu teala'num, tabi'in, tebe'u tabi'in, rahmetullahi aleyhim, rahmeten ve o zavatın içerisinde yüzlerce, binlerce reket namaz kılan insanlar var. Allah ömürlerine bereket veriyor, zamanlarına bereket veriyor, az zaman içerisinde çok reketli namaz kılabiliyorlar. İmam-ı Azam Ebu Hanife rahimallahu teala 12 gün hatiste kaldı yedi bin hatim indirdi diyor. Kitaplar, tabaka terazi kitapları. nam Safedi öyle söylüyor. Yani bu ne iştir peki? Akıl mantık basmıyor. Aklın mantığın bitti noktada onların peki İslami yaşantısı başlıyor. Şimdi burada da namaz meselesinde meşakkat, çile, yok bilmem ne rahat, şu bu vesaire. Mevla'nın dostluğunun zaten yani e, bütün sıfatları fani olduğundan peki tadil erkene riayet edecek de ondan sonra ah oh diyecek vesaire falan nerede? Onun için insan çatayı iyi yakalayabilmeli. Allah Kamil iktidarı sahibi eylesin. Amin. Cüneydi Bağdadi Kuddisesi'nin ruhu yaşlanmıştı. Dediler yaşlanmıştı. o Efendimiz Hazretleri yaşlandım dediler. Ama hala sen yani haber namazların, ne bileyim zikirlerin, fikirlerin vesaire. Şu namazları dedi biraz yani şu nafile namazlarına biraz ara ver dediler. Bak bir geri bir kemik kaldın ondan sonra düşüyorsun takat şubu vesaire falan filan. Dedi ki bana bakın dedi başlangıçta dedi, ulaştığım bütün makamlara dedi, bu ibadetlerle ulaştık biz dedi. Rabbim benim ihtiyacımı gördükten sonra, Rabbim ulaşacağım makamlara beni ulaştıktan sonra benim bunları, benim bunları terk etmem imkansızdır dedi. Benden böyle bir şey istedim. Ah ben kocadım artık, ben kılamıyorum artık, yok işte bilmem ne, elim dizim çekmiyor vesaire. Eyvallah böyle yapmıyordum. Buraya kadar peki Cenab-ı beni o ibadetlerle ulaştırır diyor. Bu noktaya çekti bir diyor. Eee Rabbim benim ihtiyacım olan yerlere Rabbim beni getirdikten sonra ben nasıl olur beni buraya kadar ulaştıranları terk ederim ben dedi. Böyle şey olmaz idi. Cemaat bütün mesele var ya ahiretin varlığından patlak veriyor. Ahiret zor cemaat. Vallahi de zor billahi de zor cemaat. Ahiret yani zor olmasa ama ve lakin ahiret korkusu, yani bu zevah-ı kiramı, bu büyük insanlar böyle erim, erim, erim, eritim. Namazım ya kaybolursa ne olacak? Orucum gidersem ne olacak? Hacim zekatım, zikrim, fikrim, cihadın vesaire kaybolursa, erirse ne olacak vesaire? Abdullah bin Mesut'un da e Allah'ın ki, en büyük günahlardan bir tanesini de biliyor musunuz? Bir insanın yanlışını görürsünüz, diyelim mesela namazında tadil erken reayet etmiyor. Diyorsun ki ona kardeşim bak Allah'tan kork, bu Cenab-ı Celle Celal ile senin beraberlik e, noktan bu namaz. Ki işte malum namaz Müslüman'ın miracı, ve Allah'tan kork şu namazını doğru dürüst kıl vesaire. Birisi birisine Allah'tan kork der de, o da der ki sen kendine bak. En büyük günahlardan birisi de budur diyor Abdullah el-Mersud radıyallahu anh. Neye binaen pek, peki böyle ağır konuşuyorlar? Çünkü ileride karşı karşıya kalacağımız ahval zor. Dünyadaki rampaları devirmek için icabında arabanın takviye vitesine takarsın, rampayı devirirsin ama ahiretin rampaları kolay devrilmiyor. Birisine bir şey söyleyecek olsa hemen diyor ki bir şeydi ben sana söyleyeyim diyor vesaire. Meğer sana bir tane patlatacak icabında fakat falsu arıyor. Bir gedik arıyor. Ha o ki sen ona söylüyorsun tamam şimdi diyor buna diyor haddini bilirmek diyor bana diyor vacim tamam, bulutan Fırsatı yakalım vesaire. Yani bir takım insanlar bir takım insanları gardına almış fırsatını kolluyor. Falsoyu kolluyor bir münasebet bulacak oradan vuracak ona. Bu işler, çirkin işler. Vefatından sonra rüyada görüldü. Dediler ki, Efendimiz sana ne muamele oldun. Dedi ki, her şeyin tamam da şu süt meselesi olmasa dediler. Ya ne süt meselesi ya? Yahu bir keresinde dedi, bir süt içtim dedi, karnım ağrıyordu dedi. Dolayısıyla işte ısıttım içtim, o süt dedi iyi geldi bana. Ve ben o an şöyle bir kelime kullandım. Oh bu süt beni iyi etti. Kelime bu kadar. Bu süt beni iyi etti. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu şimdi bana soruyor. Beyazıt, Beyazıt Bestami, O oh, süt mü seni iyi ettin? Peki ben mi seni iyi ettim? Süt mü sana şifa verdi? Ben mi sana şifa verdim? Cenab-ı Hak Celle Celaluhu mecazen kullandığım bu kelimeden bile rahatsız olun. Yani bir Müslüman hiçbir bir zaman kalkıp da şifayı ver ki şifaya araç olan vasıtaya istat etmez. Şifayı veren Allah Celle Celaluhu'dur. Dolayısıyla süt beni iyi dese de yani onun maksadı süt beni iyiyeti demek değil. Ya Allah Celle Celaluhu'dur. Fakat, fakat, fakat mecazen diyor böyle bir kelimenin diyor söylenmesine bile diyor ondan sonra Cenab-ı Hak Celle Celaluhu razı olmadı. Bu şirk kabul etti Allah Celle Celaluhu. Bu şirk meselesi de beni uğraştırıyor dedi. Benim şirkimde bana göredir diyor. Bu kadar hassas hesapların görülmüş oldu. Ahiret noktasında yanılmazsam teki bir hesap gelirse, bir kitap gelirse bunun muhasebesini nasıl vereceğiz canaş? Nokkila bir rivayet var ennehu izah sallel mu'min bir müslüman Namaz kilsa, vahşen namazını güzel yapsa, vatem ve rükülerini ve secdelerini tas tamam yapsa, yekunlisi bunun namazının ve bir parlaklığı olur, bir aydınlı olur, bir nuru olur ve tearuj biye el melaykiyle sema, ona namaz edırlar, gökleri müşakiller, vate salatu salli. Namaz namazı kılana dua eder. Ve tekul der ki beni nasıl muhafaza ettin? Beni zayi etmedin? Beni heder etmedin? Beni kaybetmedin? Muhafaza ettin? Allah Celle Celal'de seni muhafaza etsin. Namaz senin için en büyük duacı oldu ee bazı insanlar namaz kılar ondan sonra Allah öyle muhafaza eylesin namaz kılıyor cehenneme girmek için namaz kılıyor dinden çıkmak için oruç tutuyor dinden çıkmak için hacca zekata gidiyor cehenneme girmek için aynısı aynısı Mevlana Celalettin Rumi Kudüs'ün Rum'daki bu su aynı arı içiyor bal yapıyor yılan içiyor zehir yapıyor. Bu anez-zılimel Kur'an-ı mahve ve rahmetun lil müminin ve la illa biz müminlere şifa ve rahmet olan ayetler inzale ediyoruz Allah Celle Celaluhu. Ayetler gönderir diye Cenab-ı Celle Celaluhu. Müslüman okuyor şifa ama zalime okunuyor. E zalim okuyacak olsa ona dert ve sıkıntı oluyor. Aynı namaz, aynı namaz. Aynı namaz, birisi kılıyor tamam, ulaştığı makamın yükselmiş olduğu derece madde abi yok. Öğür namaz kılıyor, namaz davacı, Allah'ım davacıyım diyor. Allah'ım davacıyım diyor. Al bunu götür, ne yapacaksın yap diyor. Kur'an da aynı özelliğe sahip. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem gibi, o da davacı oluyor. Ama lehte ama lehte. hakkını verip de belki okuyana, peki ahkamına riayetle yaşayana Ya Rabbi benim şefaatim buna hakkı diyor Kur'an. Beni muhafaza etti sen de muhafaza et. Ha aynı Kur'an kalkıyor öbür taraftan Ya Rabbi diyor beni zayi etti diyor. Hafızlık yaptı unuttu ondan sonra. Veya okumuyor, bakmıyor... Vesaire, vesaire, vesaire... Yani bunlar bize göre şu an cansız gibi geliyor ama... Yok, yok... Bu dil topraktan ama... Bak Allah toprağı konuşturuyor... Onu konuşturan Allah onları niye konuşturamazsın ki? Nam-ı buyuruyor ki... Kıyamette... Kıyamette hayvanlar... Ee, bir duada bulunacak diyor. O da insan olduğunu senin benim başıma gelenleri hayvanlar görünce hayvanlar bize ki hamdolsun cenab Cenabı Hak Celle Celaluhu'ya Rabbim iyi ki bizi insan yaratmadı ya. Niye? İşte hesap, kitap, gelen şeyler muhasebeler vesaire falan filan Rabbimiz iyi ki bizi hayvan yarattı ya. Benim yoksin edası salatın insan peki namazın e, edasına namazı yerine getirmeyi eğer güzel yapmazsa tek tilke salatı bu namaz zulmani bu zulmet olacaktır namaz kara bir şey olacaktır. Maniye gibi bir şey olacaktır. bacak kurumu gibi bir şey olacaktır. Fetekreuvel melâhiketun. Peki. Melekler o namazdan ikraf duyacaklar. Sanki bir leş gördün de <gülüyor> yaptın vesaire. Bu namaz mı? <gülüyor> falan vesaire. Yok. Deminki kabul olunan bir göklere atıyorlar. Şimdi bu namaza karşı tiksinti duyuyorlar. Namaz mı bırak? Der gibi. <gülüyor> bu namazı kalkıp da göklere yük yükseltmek diye bir şey söz konusu değil. Tadili erkanı yok, rüküsü, suçudu doğru dürüst değil vesaire. Yüz karası oldu bu. <gülüyor> Hatta Resulü eklem sağ olsan bir hadis-i buyurduğu gibi, ahirette o namaz bir paçavra gibi vuracaksın. Al namazını seni. Ne halin varsa gör der gibi. Bu namaz peki? Bu namazı kılana da dua edecektir. Dua Allah senin müstaklını versin. Allah seni şöyle etsin vesaire. Hani söz gelimi kafamız bozuldu birisine işte Allah belanı versin vesaire falan der gibi sitemimizi ve kahrımızı ifade ediyoruz ya. Namaz sana bu sefer kahreden, sana sistemeden en ondan sonra bir iddiacı gibi oluyor. Ve namaz arkadan şunu söylüyor. <gülüyor> Ulan beni nasıl zayi <gülüyor> Beni nasıl bitirdin? Allah da seni bitirsin. Görüyor musun? ümmet Muhammed niyaya kalkamıyor. Suud Arabistan'da işte görüyorsunuz hacca umreye gittiğiniz zaman. Namaz esnasında neler neler yapılıyor. O kaşıntılar sanki namaz anını bekliyor. Ya namazdan önce kaşına bildiğin kadar kaşın kardeşim ne oluyor ya? Eli apış arasından yukarıya gelmiyor. Oraya elle burayı elle bilmem ne oradan kaşın buradan kaşın vesaire falan filan. Neyin namaz Allah aşkına ya? İmam-ı Şirani buyurur. Saade namaz kıldığı zaman kazık gibi duruyorlar diyor. Gökten uçan kuşlar aa şurada bir kazık var onun üzerine de konalım derlerdi. Çünkü o kadar sabit duruyorlar ki hayvan bile şaşırıyor. Bu insan yoksa bu bir ağaç mıdır, kazık mıdır, nedir? Öyleyse, öyleyse <gülüyor> namazı peki tas tamam yerine peki getirmek gerekiyor. Da ve teadil erkâni Teadil tas tamam riayet gerekiyor ve secdeleri gerektiği gibi itmam etmem, etmek gerekiyor. Ve riayetul kavme peki kavmeye yani rüküden sonra dönüyoruz tekrar ayağa veya işte doğruluyoruz. Bunlara riayet tam olacak. celse iki secde arasındaki peki oturmalar vesaire bunların tas tamam yerine gelmesi gerekiyor. Hazreti Ali kerramallahu vecihe Nam-ı Şarani söylüyor. Namaza kalkacağı zaman diyor bir titreme alırdı kendisini diyor. O kadar diye korkardı ki bir Cenab-ı Celle Celaluhu'dan ki namazda hesap var, kitap var. Kimin huzuruna çıkıyorsun peki? Ne yapacağız bu namazı peki? Bu namazı yerine getirebilecek miyiz, getiremeyecek miyiz? Korkusuyla diyor, tüyleri diken diken alırdı diyor. Giymiş olduğu elbisenin altından tüyler yukarıya çıkardı. Bu da var. Bizim aklımızın bittiği yerde, mantığımızın durduğu yerde onların hali başlıyor cemaat. İbn-i Kudam'ı Rahim'e Allah minacül diyor ki, e, İsa Aleyhisselam Allah dediği zaman deri kan kusardı diyor. Yani böyle adamın kafasından aşağı bir su dökersin akar gider böyle. Deri deride derisi kan kusardı diyor. Tabi yaşamadığımız için o hali bize bunlar ya işte şu bu bilmem ne vesaire vesaire geliyor. Ama ama bilelim ki biz eksikiz biz. Tıbbi tespitine göre insan dilinde 3000 bin tane alma merkezi var. İnsan dili 3000 bin türlü tad, tadı hissedebiliyor. Ama bu dilin bir kısmı yara olsa peki 3000 bin alamazsın. Bin tane icabında veya 500 tane tadı e, idrak edebilecek insanın tatma duygusu. Ama dil hastaysa peki, dil eğer sıhhatliyse 3000 tane tadı almaya gücü var. Şimdi iman ve İslam noktasındaki kaliteyi de anlamak aynı mantıkla yani e, yürür gider. Salâul ümmeti himme diye bir kitap vardır, 7 cilttir. Sahara, dilim, namaz, oruç had, zekat, ilim cihit, ziyat, zikir vesaire konularında resul Ekrem Sava selden gelen ümmeti Muhammed'in yüksek kabiliyeti neydi peki? Gayretleri neydi? Onu anlatıyor orada. Azdamar radıyallahu anh oruç noktasında çok ısrar çeşk ediyor. Yani oruca çok düşkünlük gösterir diyor. Ve derisinin rengi yeşile dönmüş. Diyor. Hazreti Aişevalidemiz radıyallahu anh o ise oruca düşkünlük gösterirdi. Ya zaten bütün yıl tamamı oruçla geçiyordu. Ramazan bayramı hariç, günü hariç, kurban bayramının dört günü hariç. Onun da vücudu siyaha inkar etmiş diyor. Halbuki Hazreti Aişevalidemizin lakabı Hümeyra'dır. Hümeyra pembe renk demektir. Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ona Ayşe derdi Hümeyra derdi. Peki tembe vücut, siyaha inkılap etmeye başlamıştı. Bak da savurumun mümkün değil. O deminki bahsedilen Abdülhaylek Nevi'nin kitabında, Allah 50 defa hacca giden, 70 defa hacca giden, 100 defa hacca giden ararsın? Günde efendim yani yüzlerce, hatta binler hareket namaz kılan mı ararsın vesaire? Adamın peki fazla secdeden dolayı, fazla secdesinden dolayı adamın alnındaki şu deri kayboldu, kafatasının kemiği gözüküyordu. İmam-ı Azam Ebu Hanif, Rahim bir talebesi vardı, misar ıb kidam diye. Bu zat secdeden dolayı, fazla secde dolayı namazla, fazla meşgul olduğundan dolayı şu... Alındaki deri tıpkı hani kedi mesela bir halı fleksi böyle tırmalar ya böyle katır kutur katır kutur. O halı fleksi böyle pötür pötür yapar böyle. yolu böyle. Alnı o zatın böyle olmuştu. Veya şu deri kalkmış şu şuranın üzerine efendim yani oturmuştu. Adamların fiziği coğrafyası değişiyor arkadaş ya. Ben hala namaza girmiş değilim ben. وَيَنْدَغِيْ دَلَلَةُ الْاٰخَر۪ينَ Öyleyse eydan, Peki, ala اَلَا اِتْمَامِ السَّلَاتِ بِالْتُمْعَانِينَةِ Bak, zamanımızda kılınan namazlarda korkunç delikler var, korkunç yurttıklar var, korkunç sükutlar var. Peki, diğer insanlar, diğer insanlar bu namazlarda tüm sükûnet, halinin, peki tamamlanması için ikazda bulunacaklar. Va taadillerken kardeşim kılıyorsun ama bu namaz bu şekliyle sana yüz karası olacak. Bu namaz bu şekliyle sana beddua edecek. Bunu böyle yapma, şu şekilde yap şeklinde birilerin peki ikazda bulunması lazım. Şimdi herkes demokrasiden dem vuruyor. Herkes demokratlıktan bahsediyor vesaire. Ben sana karışmayacağım, sen de bana karışma. Benim namazım bana vesaire falan filan. Bu işler çok çiğ işler. Resul-i sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Gaşiyet kümüş sekreten Mâm-ı Sfâhâni heyyesinde söylüyor. Aziz Peyşevalidem zirva ediyor. Gaşiyet kümüş sekreten İki sarhoşluk sizi perişan etti. İki sarhoşluk sizi komaya soktu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve hübbül cehil buyuruyor. Birisi hayat tutkusu yemek içmek keyif bilmem ne vesaire gezmek pozmak şu bu bir bu bu cehalet tutkusu cehalet düşkünlüğü bilmesek ne olacak ya o kadar ince gitmeyelim ya vesaire bu iki duygu var ya sizi limelime lime eritecek diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve o zaman bil la insanlara insanlara güzel şeyleri söylemeyeceksiniz bana ne ya İnsanların yanlışlarını göreceksiniz ikaz etmeyeceksiniz diyor Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem niye? orada bir kronik bir hadise var orada cehalet tutkusu ondan sonra içimize sindi E ee, bir şeyler öğrenmeyi risk görmeye başladık ee, çile ve meşakkat görmeye başladık ve hice peki keyfin bozulmasında da Dinden mi gidecek al götür vesaire der gibi bir hal maazallah Ama vel kaimune bil kitabı ve sünneti ke evveline minel muhacirine vel ansar diyor Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Böyle bir peki herkesin vurdum duymaz olduğu bir ortamda Allah'ın kitabı ve Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetiyle hareket edenler ise Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvere'ye gelen muhacirin-i kiram, sahabe-i ve onlara kucak açan ve onlara kucak açan hatta ve hatta Mekke'den Medine'ye gelen muhacir kardeşine kardeşim bak sen bütün varını, malını, mülkünü orada bıraktın hiçbir şeyin yok. Gel ben benim iki tane hanımım var. Birisini boşayayım, sana vereyim diyecek kadar affedersin beraber yattığı hanımı bile boşayıp peki Mekke'yi mükerremeden gelen kardeşine verecek kadar muhacirini kirama kucak açan Ensar-ı Kiram'la beraber olacak diyor kişi. Kim? Ümmetin böyle fitneye maruz kaldığı, dik kafallık yaptığı bir ortamda kimsenin vaz ve nasıl nasihat dinlemeye tahammül etmediği, canının sıkkın olduğu bir zamanda yine Allah'ın kitabında, yine Muhammed Mustafa'nın sünnetinde ısrar eden benim ilk göze gözarım, benim ilk aşkım bitti. Ben onun kumarım değil de davasının ve aşkının bedelini ödeyen insanlar, Mekke'den Medine'ye gelen, Medine'de bulunup da onlara kucak açan Sahabe-i İkram radıyallahu teala anhumla beraber olacak diyor Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. İman bunu gerektiriyor. Gerisi fasafis o. <Sessizlik> i̇nsanların çoğu mahrumun minhazi devletin. Bu devletten maalesef mahrum. <Sessizlik> Bana ne onun ya. Nasıl kılıyorsa kılsın ya. Vesaire deyip deyince onu terk ediyor. Yani ikaz yapmıyor. İkaz yapmıyor. İkaz yapmıyor. süfyan Sevri rahimallahu teala bir adam gördü, ayakta şişiriyordu edersiniz. Ona söyleyemedi. Ne oldu istahattık yani? Şartlar mı müsait olmadı? Yani olmadı, bana bir şey diyemedi. Ve kahrından, kahrından kan işedi. Onlar yanlışı görüp de peki ikaz etmedikleri zaman adam efendim komaya giriyor. Adam başlıyor, titremeye neler neler neler yani bu dinimi mi İslam bize peki bu gayretlerle bu sahi gayretlerle bu çilelerle bu fedakarlıklarla geldi biz şimdi tabi bolluğuna rastladık herhalde bozuk para gibi harca gitsin harca gitsin bu ne oluyor ya bir adam var ismin mühim değil çünkü yaramaz bir adamın adamı o diyor ki Ayasofya camisinde bir cuma namazı kılıyoruz diyor Hocaefendi Minber de hutbe okuyor diyor. Şimdi ee, Minber'in dibindeki diyor, Minber'in dibindeki adam nasıl duyuyorsa hutbeyi, Ayasofya camisinin ta arkasında Dehlizler var. Orada diyor, sap insan da aynı hutbeyi, aynı güzellikte duyabiliyordu diyor. Niye? Kimsede çırk yok diyor. Öksürme yok. Adam boğuyor kendisini. Niye? Çünkü ses Diyelim hocanın konuşmasındaki dalgayı icabında yani, e, tetikleyebiliyor. icabında sesin normal ve düzenli bir şekilde e, caminin her tarafına yayılmasını engellediği için diyor. Ta arkadaki, e, minberin dibindeki gibi o kutbeyi dinleyebiliyordu. Öyle bir aynı namazdaki haline kutbeyi dinlerken de durum aynı diyor. Kimse de böyle sağa gitmek, sola gitmek bilmem ne, bağdaş gör, bilmem elini daya, uyu, korla edepsizce vesaire. Yok ya, yok ya. Öksürecek adam öksürmeme çalışıyor peki. Allah'la beraberlik kolay mı dostum? Eskiden bir Avusturya Büyükelçisi veyahut da ne işte bir Macaristan Hedisi buraya geldiği zaman, padişah icabında Avusturya İmparatorunun diyelim bir fermanı getirdiği zaman adam küt diye diyelim Yavuz Sultan Selim ağının çıkamıyordu. Adamı önce hamama sokuyorlardı. Gir lan şu hamama. Niye? Önce bir insan şekline gir derlerdi. Çünkü Avrupa'ya banyo 17. yüzyılda girdi. Ondan önce banyo ve yıkanmak diye bir şey yoktu. Altı ayda bir, bir ayda bir, yılda bir kere yıkanmak diye bir şey vardı. Yüz yıkama diye bir adet yoktu. Bir şarap tasına küçük, küçük parmakları bandırırlardı, çapakları alırlardı o kadar. Adam leş gibi kokuyor. Onu önce bir sokarlardı banyoya, e, hamama. Bir, onu, bir, onu bir adam şeklinde e, sokarlardı. Ondan sonra, üç gün sonra, ha şimdi çık bakalım padişahın diyken de. Yani bir devlet başkanın huzuruna çıkarken bile hmm, yakışıklı olacaksın bilmem ne vesaire sağın solun işte sakalın bilmem neyin vesaire hepsi muhteşem olacak. Peki Allah'ın huzuruna çıkılıyor. Sahabe-i var. Yani hatta yani tabiinden de var. Namaza giremiyor adam ya. Namaza giremiyor niye korkusundan? Azınunu müsri kuddesi sırrı bu. Allahu Ekber diyor, git. Olmadı bir türlü ya, namaza giremiyordum Niye? Korkudan, niye? Haşyetten. Aziz Aleykörüm Allah diyor ki, niye titriyorsun diyorlarına Nasıl titirmeyin ki diyor yani. Dağların, taşların emaneti niye? Taşımaktan peki istinkaf etti imtina ettiği, kaçınmış olduğu bir emaneti Allah'a ben nasıl teslim edeceğim diyor. Bu emaneti bize efenin bırakıldığı gibi şöyle tertemiz musulna uygun bir şekilde nasıl cenabece teslim edeceğiz diyor. O korkuyla adamlar namaza giremiyorlar. Yani öyle bir kitap var ki, öyle bir kitap var ki demi denildiği gibi hayalimizin bittiği yerde onların namazı başlıyor. İmam cafer sadık sisiyedendir, silsedendir, sadattandır, büyük adamdır. İmam Aza Ebu Hanife'nin usta Namaza girdi, Fatiha-i bitirdi, zammı süreyi okurken bir yere durdu, nefesi bitti. Ve orada tekrarlayacakken devrildi gitti, yıkıldı gitti. Üç saat sonra kendine geldi. Dedi ki ne oldu ya, iyi gidiyordun namazda, birden yıkıldın bayıldın gittin. Yahu dedi ee, namaz kılarken Fatiha-i Şerife'yi okudum, arkadan zammı süreyi okuyordum, nefesim bitti bir yerde durdum dedi. Tekrar nefes alacakken baktım Ar Rabbim okuyor ben dinliyorum Dayanamadım gitti diyor Allah Allah. Hacı Mehmet Tarise Kudüs'e sırrı Şahin Akşıbend'in halifesidir Aynı zamanda benim bu dünyaya gelmem Onu eğitmek içindir diyor Şahin Gidi diyor. Faslılık hitabında anlatıyor bunu Ar Rabbim okuyor Ben dinliyorum diyor Ben burada uyuyorum Uyuyorum burada uyuyorum Şerefsiz bayram hacı. Vazel amel abu iş var ya, sara bir bu gitti diyor tadilerken. tadalırken gitti ki yani dünya bir tarafa namaz bir tarafa, peki namaz bir tarafa değilim söz geleni tadil erken bir tarafa, namazın belki mi kırıldı kırıldı bitti, gerisi bitti, arabanın şaptı gitti. Bu asal amel sarametrocan bilkulliye ve min bu işi ciddi almak gerekiyor bu işi ciddi almak gerekiyor İslam'ın en peki mühim konulardandır bu innallaha yuhibbullezine yuqatiluna fi sabiilin saffan kennehum allah celle celaluhu ben azim-i şansızın Rabbiniz saf saf saf saf tam düşükte olmuş bir şekilde benim yolumda savaşan ve mücadele veren kullarını Allah sever Cenab-ı Hakk'e sanki yani bir, bir binanın duvarların binaları birbirine kimletlemişsiniz tonaları üstte dizmişsiniz. Hepse bütün polalar birbirine destek veriyor. Baktığın zaman böyle hiç ara delik milik yok vesaire. İşte bu disiplinle, Peki disipline olmuş e, insanları, benim yolumda savaşanları ben severim diye Cenab-ı Hak Celle Celal. Ama o ruhu kazanmak, o ruhu kazanmak namazda oluyor. Namaza disipline olamayanın normal hayatta disiplin olması mümkün değil. Kalla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulekem sallallahu aleyhi ve sellem meki men ahya sunneti ba'den umitet kelau sabab şehit meshru hadis rivayet ben bir sünnetim kaybolduktan sonra benim bir sünnetim kaybolduktan sonra benim bir sünnetim öldükten sonra kim kalkar benim bir sünnetim iyiye ederse ona yüz tane şehit sevabı verilir Bak, Rasulü Ekrem de şehit şehitteki tabirini kullandı, şehit normunu kullandı. Neden niye? Neden niye? Başka bir şey de söyleyebilir icabında. Diyelim ki susuza işte Fenmi'ni yani, su veren, yüz kere su veren bir adamın mesela işte sevabı gibi veya makamı gibi ona efendim mükafat verin demedi. Şehidi kullanıyor. Yani bu iş o kadar zor olacak ki cephede savaşan bir insan düşün vuruldu. Değil mi? Vuruldu. Bir acı bu adam. Peki yüz kere vurulduğunu kabul et. <gülüyor> yüz acı. Demek ki birisine birisine kardeşim şu işi şöyle yap. Demek, demek, demek o kadar yüz şehidin peki yüz mermi acısı gibi acı verecek. Kime? Söyleyene bu iş o kadar kıtlığa gidecek bu iş o kadar riskli bir iş olacak Taşköp Rıza'da Ahmet Efendi miftah kitabında diyor ki öyle zaman gelecek ki öyle zaman gelecek ki insan sırtında hayvan leşi hayvan leşi falan taşıma razı gelecek sokak sokak amma velakin bir insana bir insana emib-i marifin bir şey söyleyemeyecek aha şu zaman o zaman aha şu zaman o zaman Ah şu zaman, o zaman Bakın şimdi bunları burada söylüyoruz değil mi? Çıkacağım dışarıda birisi mi diyecek ki, hoca işte ben bir gün seni görmüştüm vesaire falan filan demik anlattığımız gibi. Bizde de ne pislikti? Biz de insanız yani. Ama ihtiyarama gayri ihtiyarı bazen delilik sadri oluyor yani. Ama yani kasten bir şey yaptığımız yok. Ama elhamdülillah yani kirimiz varsa allah Teala deterjan da verdi bize istiğfar gibi bir sabun da verdi. Ama birileri böyle, böyle sotaya yapmış seni bekliyor veya beni bekliyor. Bir şey desin de ben bana hemen dayatayım onun bir kusur var vesaire falan. Bu ne çirkeftir ya! Sen yılan mısın ya? Sen akrep misin ya? Senin işin gücün sokmak, sırmak mı ya? Her şeyin bir söyleniş, bir edası vardır, bir usulü vardır. Yani demek istemiyoruz ki yani bize bir şey söylemeyin. Söyle ama hmm, şimdi yakaladım seni. Öyle işte. Bana bak, yoksa Amerika'nın elini gene yapacağız? Amerika gene galip haberiniz olsun. Bu vicdansız gene galip gelecek Allah göstermesin. Sen şeriatı muhafaza et ki şeriat da seni muhafaza etsin diyor büyükler. Niçin yani İslam'a biz mecburuz, mahkumuz? Çünkü korunmaya ihtiyacımız var. Allah Celle Celaluhu şu et ve peki sağlıklı olması için bu kadar şeyleri gönderdi Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. E ee, dünya hayatının hatta geçitî ahiret hayatının da muhafaza altına alınması, sağlıklı olması için Cenab-ı Celle, Celle bize bir takım nimetler vermekten aciz mi kaldı? Şeriat bunun için gönderilmiştir. Din bir ihtiyaçtır. Din bir ihtiyaçtır. Namaz bir ihtiyaçtır. Namaz bir ihtiyaçtır. Yani olmasa olmaz. Namazın alternatifi yoktur namazın alternatifi yoktur İmam Rabbani'nin yani oruç moruç şu vesaire kesinlikle namaza yok alternatif olamaz namazın böyle bir keyfiyeti vardır o yüce makamlara çıkmak kolay mı oluyor ya yani şu dünya atma bir imkanımız olsa da oturup şöyle gönlümüzce bir rüzbihambakliğinin meşribül ervahini bir okusak sizinle birlikte allah Teala böyle hassas bir şekilde namaz kılan ondan sonra ciddi manada sair ibadet ve taatını yerine getiren kullara vermiş olduğum makamlara anlatıyor. Ama bakıyorsun ki ilk basamak namazdan başlıyor. Ben sadece bir örnek söyleyeyim. Neşribular vaka diyor ki bu bir yerde de yani benim içli zannım, benim içli zannım büyüğümüzün de efendim yani hali tefsir ediyor. Adam diyor ki Allah celle celalu azamet ve kibriyasıyla büyüklüğüyle kulunun ve dostunun diyor ruhuna kendini gösterdiği zaman yani Cenab-ı Hakk'ın büyüklüğü insanın peki ruhunu kabluk altına aldığı zaman vadan zahuruhu da buyurdu gibi Cenab-ı Celle Celle Öz Zati ile Kullanı Tecelli ettiği zaman böyle şimşek var ya, bir vurur geçer ama Naci Ben diye Tarikatındaki büyüklerde bu hal daimi dediğim Rabbani. Şimşek burada geçti. Sahi tarikatlar da öyledir diyor. Nakşibendiye tarikatında hakikaten ehli kemal sahibi olan Mevla'nın o şimşek var ya devamlı nasıl bir gönül sahibi olmuşlarsa nasıl bir ciddiyet peki çıtası yakalamışlarsa o hal devamlı vuruyor yıkılmıyorlar gene. Nakşibendi, Nakşibendi, Nakşibendi. Nakşibendi olmak var, nakşibendi olur gibi gözükmek var. Bunlar farklı farklı şeyler. Allah bizleri gerçek madde olanlardan yönetsin. <gülüyor> Adam diyor ki rüzben bak diye. Cenab-ı celle celle azamet ve kibriyasıyla dostunun ruhunu diyor abluk altına aldığı zaman Cenab-ı Hak celle, celle o dostunun var ya, ruhunu yakar diyor, kavur diyor. diyor. ولا يصل النور الا بطريقه الباصره الى var ya adamın ruhunu o dostun ruhunu yaktığından Allah'ın nuru şu gö göze ulaşıp da burada peki o dostuna görme olmuyor diyor gözünü kaybeder diyor baksada göremiyordu tamam tamam tamam mı Görmemekliyim bir de böyle bir manası vardır. Nedir o? Cenab-ı Celle Celaluhu'nun peki azamet ve kibriye yangın içerisinde oro ki yani şu ete ve iş görme kabiliyeti ruhlu oluyor. Arabanın lastiği içerisinde hava olmasa lastik neye yarar ki? Ama hava gözükmüyor. Lastiği götüren o. Lastiğin de havaya ihtiyacı var, da lastiğe ihtiyacı var. Ama lastik gümlese peki... Allah'ı kaldı. Çünkü ruh bir hava gibi değilim. Ama Cenab-ı Celle'ce ruhu yaktı diyor. Yakınca göz bir defa görme e, enerjisini alabilecek kaynak kalmadı. Allah kaynağı darmadan ediyor. Fe yara zamanen şey'en. Hatta yerzebul hal bir süre geçecek diyor yani. Bir süre geçecek diyor. O hal, o hal, o hal, kalkarsa ancak görmeye diyor başlar diyor. Ama o hal devam devam ederse göz gene görmeyecektir. Bu ne demek cemaat? Gel seninle dağlara gidelim kardeşim. Ben söyleyeyim sana Allah. Sen söyle, ben alayım peki. Şu ne demek bu ya? İçeride ne dağlar gümlüyor? Ne volkanlar patlıyor peki? Allahü Teala mahrumiden eylemesin. Cenab-ı Celle Celaluhu daha iyisinden eylemesin. Cenab-ı merdudinden eylemesin. Ay. Mevla makbulünden eylesin. Ay. Aşığım dersin belayı aşk bana eyleme ahed-i bağ yarı ağzından eyleme sanki Mevla sanki Mevla namazda veyahut da gecenin tenha saatinde ha, o teheccüz saatinde sanki sana böyle söylüyor ağlıyorsun sızlıyorsun vesaire Mevla da sanki sana şöyle söylüyor aşığım dersi. Belayı aşktan ah eyleme, ah edip ahından ah, ah gâh, eyleme. Beni seviyorsan diyor cenab aşkın getirdiği o yangınlardan dolayı sakın ah deme. Ah edip de senin halini anlamayanlara o halini sızdırma diyor. Biz sen bil diyor Kemal'im. Biz sen diyor fikrim, kulum, biz sen, bir ben o kadar. ay vay, bilmem ne vesaire. Yapma bunları be Cenab-ı Celle Celal, Der gibi yani. Allah böyle kendisine mahrem olanlardan bizleri eylesin. Amin. İki var, iki var, iki var haber.